samimiyetliğimiz olmadığından dolayıdır. Ya da bu insana bu hale düşmüşse o aslında baştan beri samimi değildi. Çünkü <gülüyor> samimi bir insan vermiş olduğu sözü iyi itirak etmiş olması lazım. Neticede insan Allah Azze ve Celle bir alışverişte bulunuyor. Bu alışveriş nedir? Cennet alışverişinde bunu Bir pazarlıkta bulunuyor. Diyor ki ben teslim oldum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 Tövbe et, ben tövbeni kabul edeceğim. Günahlarımı bağışlayacağım diyor. Ama neden bu gevşeklik, neden bu zayıflık? Çünkü samimiyet az. İki, verdiğimiz sözü kime karşı verdiğimizde haberimiz yok. Üçüncü sebep nedir? Üçüncü sebep ise iyi dinleyin. Üçüncü sebep ise değerli kardeşlerim, çünkü dini biz ciddiye almıyoruz. Evet Müslümanız hepimiz.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 veya istemeyerek teslim olur. Onlar ne dedi? Galete, dediler ki ikisi de dedi yani yerde, gök de dedi ki biz isteyerek sana teslim olmaktayız. Gök mü büyüktür, insan mı büyüktür? Mukayese ettiğinde insan gök yüzü üzerinde hiçbir şey değildir. Yer mi büyüktür, insan mı büyüktür? O büyük mahlukat dahi Allah'ın emirlerine gönül rızası ile teslim olmuşlardır.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 Kafirlerin dışında. Hepsi bana zaten kulluk ediyor. Nedir o kulluk? Elem <gülüyor> tara diyor. Görmüyor musun? Enmallaha yusebbihu lehu men fissemavati vel ard ve attayru sakatin kullu kad alime salatahu ve tesbihahu ve alimun bima yef'alûn diyor ki göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi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 dostur olan olarak dine dön diyor. Ondan sonra ne diyor? Fitratullahilleti fatara'n nas 'aleyha. La tebdila li halqi'nna. Zaliked dinul qayyim ve la Diyor ki Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Demek asıl neymiş norm, biçim fıtrata dönmekmiş. El Resulü peygambere sesleniyor fıtrata göre. Nedir fıtrat? Allah'a kulluk yapmak. Sen amacın bu insanın amacı Allah azze ve kulluk yapmaktır. Bu görevi yapmazsan ne yapmış olursun? Eğri yola sapmış olursun. Haliflikten çıkmış olursun. O yüzden değerli kardeşim diyor ki Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Yani kuralı değişmedi. Zaman geçse de Allah'a kulluk değişmeyecek. Hep aynı kalacak.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 helal yoldan mı, haksız yoldan mı gasp ederek mi zengin oldun, Ona onaya girmiyoruz. Ama bugün bir gerçek vardır. Batı ülkesi zengindir. Ve zenginliği sadece maddiyatlara değil bilgi zenginliği var, teknik zenginliği var. Efendim bir sürü konuda Müslümanlardan bugün öndeler. Ve nitekim bunu aleyhissalatü da hadis-i şerifinde diyor. Kıyamete doğru diyor. Bunlar diyor. Müslümanlardan beş tane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 Bizde binlerce insan ölüyor. Bir bırak helikopteri kepçe bile dozer bile gelmiyor yardıma bazen. Anlatabiliyor musun? Efendim fakirlere yardım edecekler. Bugün görüyorsun batıda gerçekten fakirlere dahi herkese bir sosyal hak verilmiş. Ev kirası, efendim, maaş bağlanmış, çocuk parası, sosyal haklar diyerekten bir surat verilmiş. Bir tane özellikleri de buyuruyor ki onlar liderlerini korkmadan eleştirirler. Gerçeklikle böyle. Bugün bir yazar Almanya'da başbakana istedik hakareti yapar. Eleştirir. Haklı haksız ayrı bir şey. Ama çekinmez yani korkmaz. Gider başbakana dava açar. Cumhurbaşkanını eleştirir. Efendim yargıcı sorguya çeker. Basının girer şey yapar diyerekten istediği bilgi almaya çalışır ve bütün devlet erkanı hepsi ona bilgi vermek mecbur eder. Kimse diyemez bu sırdır söyleyemeyiz. Bunlar bugün bizim İslam ülkemizde Olma, olması gereken davranışlardır halbuki. Ama yok. O yüzden Ali salatü bu hadisten sonra İmam İbn Kesir kıyamet kitabı var onun. O kıyamet kitabında buyuruyor ki böyle güzel davranmak 600 sene önce yazmış bu kitabı. İmam İbn Kesir rahimehullah o zamanlarda Rumlar yani Avrupa yani öyle bir karanlık zamanda yaşıyorlar ki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 ve diğer de ülkelerden Avrupalı kardeşlerimize tanıştınız o yüzden değerli kardeşlerim bilmemiz gerekir ki en gelişmiş ülkelerde zengin oldukları halde her türlü imkanlar olduğu halde bu insanları mutsuz görüyoruz Mutsuzlar. dün arkadaş anlattı bugün akşam da anlatacak olan başka bir arkadaşlarla dinleyeceksiniz bunlar mutsuzlar her türlü zenginlikler var bir şey eksik. Dedik ya yaratılış gayesinden çıktığı zaman balık denizin dışında karada yaşamak isterse yaşayamaz. Mutlu olamaz. Deve kutuplarda yaşamak isterse mutlu olamaz. Ama gel bunu deve anlat. Anlamıyor. Deve gideceğim diyor Allah'a. Yapamıyor anlatamıyorsun. E insan da eğer kalkıp, eğer insan da kalkıp ben itaat etmeyeceğim diyorsa ya bak mutlu olmayacaksın. Yapma bu inadı diyorsun. <gülüyor>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 Bu benim vermiş olduğum kendi rakamlarım değil, bu kendilerin, devletin vermiş olduğu enstitülerin vermiş olduğu rakamlardır. Ve aklı olan, gözü olan, kalbi olan, biraz da bunu çalıştırabilen birisi varsa anlayacak ki bunun sebebi Allah Azze ve Celle bildirdiği gibi itaatsizlikten dolayı gelmektedir. Ve Müslümanlara baktığımızda, kulluğu kabul edenlere baktığımızda ise tam tersini görüyoruz.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 ben aslında onun hakkını ödeyemem. Niçin? Çünkü hadis-i şerifte geldiği gibi aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Diyor ki ahiret gününde kişiye sorulacak. Kendi amelinle mi seni hükmedelim, yargılayalım yoksa Allah'a rahmetiyle mi? Kul diyecek ki, ya benim ibadetim çok yapmışım ve ben. Benim yeterince amelim var. Ya Rabbi beni amelimle muhasebe et dediği zaman bir de bakacak ki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 Aynısı yine iki kadın nehirde yüzerken çocuklarını nehrin yanına koyuyorlar. Bir kurt gelip bir tane çocuğu alıp ne yapıyor? Yiye veriyor. Kaçırıyor. İki kadın nehirden çıkınca bir tane çocuk var. O diyor benim çocuğum. Ömürü diyor bu benim çocuğum. Kavga ediyorlar. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Diler bu çocuk ikisi de kavga ediyor. Diyor ikisi de diyor benim çocuğum. Davud Aleyhisselam bakıyor birisi yaşlı kadın diğeri genç kadın.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 O karar devurdu çünkü bu benim çocuğum diyor. Bunun üzerine Süleyman Aleyhissel de bana bıçağı getiriyor. Çocuğu yatırıyor masaya, kesecek değil ama iki annenin tepkisini deniyor. Hislerini deniyor. Bunun üzerine tam bıçağı vurulmuş gibi yaparken yarı, genç yarı, olan yarı, yarıya böleceğim diyor. Bunun üzerine kadın genç olan diyor tamam tamam diyor kesme diyor. Ben diyor ona veriyorum. Bu da neye işarettir? Yani razı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 Allah Azze ve Celle kimlerin amelini kabul edeceğini bizlere Maide Suresinin 28. ayetinde bildiriyor. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّق۪ينَ Muhakkak Allah yalnızca muttakilerin amellerini kabul edecek. Muttaki ise Allah belli kabul edecek, namazını da kabul edecek, orucunu da kabul edecek, haccını da kabul edecek ama muttaki değilse yani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 Diyor ki kim bugün cenazeye gitti, taziyede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir diyor ki ben gittim. Aleyhisselatü Vesselam diyor kim bugün oruç tuttu? Bunun üzerine yine Ebubekir elini kaldırır, ben yaptım diyor. Kim diyor bugün bir fakire yemek verdi, bir fakire yemek yedirdi dediği zaman yine buyuruyor ki Ebubekir Sıddık ben yaptım diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor, kim bugün bir hastayı ziyaret etti?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 Asısın yakalandığın zaman gafil olarak yakalanırsam Allah korusun durumu çok kötü olabilir. O yüzden Müslüman Allah azze ve celle Kur'an-ı dediği gibi ne diyor? Ya <gülüyor> ey ellezine amantu takullaha taqati la tamutunna illa wa muslimun. Diyor ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi sakının, korkun ve ancak Müslümanlar gibi ölün. Müslüman olarak ölün. O zaman biz Müslüman olarak ölmemiz için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 Ve yine değerli kardeşim, bunu da anladıktan sonra anlıyoruz ki, zaten bitiriyoruz tamamlayalım konuları açıyor. Bir minut işte, ne bir kaseti, ne bir de kaseti. Başta tabii bir da sonra o keda.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 bir çaremiz yok o yüzden diyoruz ki Allah'a biz de nasıl gök ve yer sana gönüllle rızasıyla teslim olmuşlarsa biz de gönül rızasıyla isteyerek de sana teslim olduk ve sana kulluğumuzu yapacağız ve akirud en ilhamdurillahı rabbi ve sallallahu ala lübbina muhammedin wa ala ali bihamdik la illa Anlarsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. getir Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Sandalye Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Da... E, sen namazdan yani. sonra geldi galiba. Biz seferi olduğumuzdan dolayı bazılar, seferi olanlar kıldı namazını. Mukrim kardeşler ise e, şey yapar. Kılabilirsiniz. Ama bir 15 dakika müsaade edin de kardeşimizle konuştun. Alman <gülüyor> kardeşimiz konuşacak. E, kısaca İslamiyete nasıl girdiğini anlatacak. <gülüyor> Ney? Nasıl başlıyor? İslam için Ne diyorsun? film sende? Yani imanın Şimdi <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen benimkinin peşinden oldu bu, Ya. Aynı sıra. <gülüyor> <Zıra> güzel, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam 30'u düştü. Komşu şey var çok sıcak oldu ya sıcak ol, ol, yani ol. hocam yani o as süleyman evet süleyman süleyman paşa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ne, <gülüyor> Sufet, ne Ahmet kamera <gülüyor> ne? Com. Ne? <gülüyor> <kom>. <gülüyor> evet. Yanımızda değerli kardeşlerim bir Alman Müslüman kardeşimiz var. Kısaca kendini tanıtacak. Osman, ve İslamiyete nasıl girdiğini Hı -hı. ve duygularını sizlerle inşallah paylaşacak. Lütfen dinleyelim. Aynen. Ecepot. Selamu alaikum. Alekse. Allah rahmet eylesün. Piydokon nitijas. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet ve sadece hristiyan inancından noel baba günü işte hediyelerle oturup böyle kutlardık ve yok da doğum günleri yapardık aslında günlük yaşamış immer langweilig und nichts sagend Auch nicht, also bewegend, also für die Welt yani benim gözümde din Müslüman olmadan önce hayatına bir değeri yoktu. Çünkü ne siyasette etkisi var dinin ne de e, amacımdaki olan <gülüyor> hedeflerimde dini bir parçamdan görmüyordum kendimde. <gülüyor> Ve benim Müslüman olduğum dönemde İslam sadece İran'da yaygın olmaya başlamıştı. Öyle bize Almanya'da anlatırlardı. Zu meiner Zeit war das Feindbild noch nicht der Islam, sondern der Kommunismus. Ve benim zamanımda e, dünyadaki gündemdeki düşman komünizimdi, İslam değildi daha o zamanlar. Und in unserer Stadt war es sehr extrem, weil unsere Stadt hatte eine Mauer mitten drin und wir haben so auf einer Insel gewohnt in Berlin. Ve benim yaşamış olduğum ülke Almanya'daki şehir Berlin'di ve Berlin o zaman bir ada gibiydi, komünistlerin etrafında kuşatılmıştı. Biz de o adanın içinde yani şehrin içinde Berlin'de oturuyorduk. Hmm. Aber ich bin in Berlin Kreuzberg aufgewachsen und ich denke mal 70 von wurden dort äh, Türken. Mein waren dann auch nur ve ben Berlin'de yaşıyordum ve Berlin'de o zamanlar en çok Türkler gelmişti işçi olarak ve Kreuzberg semti Berlin'in bir semtidir. Orada %70 hep Türklerdi ve ben de orada yaşadığımdan dolayı ister istemez arkadaşlarım ve çevrem hep Türklerden oluştu. Ich bin dort in einer Familie aufgewachsen mit, äh, von schon von Kind aufs Bein, also von Botteltasten bis spät, bis heute noch eigentlich. Ve ben, äh, ufak yaştan, yani ki daha hep Türk içinde yaşadım. Bana onlar baktılar. Deren Vater hat allerdings Karten gespielt, Alkohol getrunken und Geld gespielt. Mal ve bana bana bakan o Türk ailesinin babaları kumar kumarcıydı içki içerdi her türlü günahlar yapardı <gülüyor> ve ben de o ailede büyüdüm onlar bana bakarlardı ve bir gün o adam tövbe etti ve karar verdi hac'a gitti. Zu der Zeit als er wieder zum Hac ve hacdan geri döndükten sonra o baba bu sefer evlatlarına nasihatte bulundu erkek çocuklarına ve kız çocuklarına siz de işte dininize geri dönün Müslüman olun şu cahil hayatınızı bırakın diye onlara hep nasihat veriyordu. Ne fikir etti şabaş ve alayınin moschee getiort ve daha öyle öyle türkçenin arkadaşları vardı. Hatta müşer einfach zu den mitgenommen. Ve Çocuk da, hani adamın çocuğu da bu sefer camiye gitmek istiyor ama camiden utanıyor çünkü Türk arkadaşları yok. Kötü çevrede büyümüş diye. Buna gelip teklif etmiş. Bana teklif etti. Gel bana sen de destek ol. Ben işte Kur'an kursuna gittiğim zaman sen de yanımda ol ki kendime güveneyim yani korkun Cesaret, gitsin diye. Vereyim. Kaç vereyim. Bir ay başta mı? 19. 19 yaşındaydı. Yaşlı mı olacaksın? 67. 37 yaşında şimdi. Yani bundan 20 yıl önce. Aslında bizim şehirde sadece Türkler vardı, ancak bir vardı. bizim mahallede. vardı. Bir tanesi Diyanet ve diğerde Milli Görüş Mevla. ve onlar da hep Türkçe dersler yapıyorlar sadece. Ben anlamıyordum. Ja und, und deutsche Unterrichti gab es zwar einen, aber den, es war sehr wenig, weil wir hatten auch keine Bücher. Es gab einen deutschen Text und den Buhari, Sahih Buhari gab es und nur einen deutschen Koran. Das war das einzige, was es gab. Ve maalesef o zamanlarda, yani bundan 20 yıl önce, Almanya'da İslami kitaplar hemen hemen hiç yoktu. Sadece bir Kur'an tercümesi vardı ve bir de Sahib Buhari'nin kısaltılmış muhtasar vardı ve bir de ufak birkaç kitap vardı. Onun dışında o kaynak da yoktu ve camide sadece bazı birisi Almanca bir şeyler anlatırdı ama o da düzenli değildi. Kambur şimdi bu şeyi, alsam ben hat, hatte Beni arkadaşım işte illa bana cesaret ve benim camiye de benimle beraber geldiğince ben de istemiyorum, gitmek istemiyordum. Bruder aus dem Irak dort entdeckt hat und der sich mal den Jugendlichen hat. Ve o cami ben de işte arkadaşımdan dolayı mecbur gitmek mecburiyetindeydim. Ona cesaret olsun diye. Ve orada bir Iraklı gençlerle uğraşan birisiyle tanıştım. Und es gab dann ein hin o kişiyle tanışınca bu sefer o gitmiş olduğum Türk camisi bana geldi bulundu. Onla oturma o mezepsizdir, mezepten mezepi atlıyor, mezepten mezepi atlamak haramdır direkten. Beni bir an şaşırtlar ve korkuttular. Von Anfang an dachte ich der Islam war eins und dann auf einmal hat es sich in vier Richtungen geteilt der Messap und sagen wir mal die Shia noch als fünfte Richtung und das äh, dann habe ich ein istehare gemacht und ich bin dann trotzdem bei denen der kein Messap geblieben weil ich was <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bu da beni üzdü diyor daha Müslüman olmadan önce. Çünkü ben o güne kadar o camideki o uyarı gelmeyene kadar Müslümanların İslam'ın tek din olduğunu zannediyordum. Ama bir de gördüm ki böyle olunca meğerse Müslümanlar farklı gruplara bölünmüş. İşte dört mezhep var. Hatta Şialara da hesabızlar. Beş grup olmuşlar ve korktum. Bu sefer ne yapacağımı bilmedim. Acaba gideyim mi, gitmeyeyim mi diye, devam İslam hakkında bilgi edineyim mi, etmeyeyim mi diye. Ve o günde bir rüya gördüm. Ve rüyamda işte bana zaten bir cesaret geldi. O Iraklı olan arkadaşla devam ilişki kurup onunla devam irtibatta kalmama bir cesaret kendinde gördüm. Elhamdülillah war eigentlich auch gut, obwohl er hat von den Kassetten von Abdul Hamid genannt. <Gülüyor> und von da hat er uns immer wieder Unterricht gegeben. O inakli arkadaş işte Abdul el Elkisch diye eski bir Mısır hocalarından sohbetlerini tercüme edermiş, bunlara anlatırmış. Das ging dann lange lange Jahre gut. Und <Gülüyor> so birkaç yıl devam etti. Und so weiter. Und so weiter. Und so Und ve Lazi. bir müddet sonra ben Abul komentler almamıştım. Neye ait bir şey var? Her şeyi konuşuyoruz. Anladım. Ya ve bir gün bana durmadan sormaya başladı. Niçin daha Müslüman olmuyorsun? Seni gün nedir? gün ben dedim ki daha bana kesin deliller ulaşmadı yani daha kanaatim tamamlanmadı. İslamı çok sevdim aslında. İnsanlar da çok hoşlardı Müslümanlar. Na <gülüyor> da ve sınıfta ben ama her zaman diyorum ki bana kesin bir ayet lazım, bir işaret lazım ki İslam'a tam inanayım diye. Ve çocuktum o zaman diyor da, ha. İşte hani genç kafamla. Sınıfta da bir kız vardı o hep bizi rahatsız ederdi. Hoşlanmazdık ondan. Ben de dua ettim. Dedim ki eğer buna bir şey olsun ki bu kızın başına bir şey gelsin ki ben dine gireyim. Ve aradan birkaç gün geçti kızın yüzünde sivilce çıktı. <gülüyor> Ve <gülüyor> <gülüyor> bir, bir o sivilce tabi sizler için belki basit bir şey ama bir ateist insana düşünün. Yani böyle bir iddiada veya eğer yüzünde bir şey olursa ben işte İslam'a gireceğim diye ve Gerçekten öyle olunca bu beni inandırdı yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dan. Ama diyor, ondan sonra gene seneler geçti, gene seneler geçti. Bunu ya, açıkçası Ve senelerden sonra olaylar da hep böyle işte çoğalınca, ben de bunun üzerine şehadeti artık söyledim ve kalbim teslim oldu. <gülüyor> Ve ne zamanda evlenmek istediğimde, üzülerek söylüyorum, bu sefer Müslümanların diğer yüzünü gördüm. <gülüyor> o güven kadar hepimiz kardeştik. Ama evlenmek istediğimde, bir Alman olarak yuva kurmak, Müslüman bir yuva kurmak çok zor, kabul edilmiyoruz. Ama elhamdülillah, elhamdülillah bir eş buldum, o eş ailesine karşı beni destekledi. Ailesi istemiyordu beni başta ama eşim, şimdiki eşi yani buna tarafında oldu. Ama de bedingin var, da sizden 7 yarı nach Westdeutschland'a gezogen werden. Also... Ve onda bu sefer şart koydu, kızın babası yani kayınbabası evlenirsen ama Berlin'i terk edeceksin ve Batı'da bizim yaşadığımız yerde yani Batı Almanya'da 7 yıl yaşayacaksın diye bir şart koydular. Hangi milletten? Türk, Türk. Bulgaristan'ın ne istesi. Ja und da in <gülüyor> dem Dorf nur an halt in Westdeutschland halt die da war nicht so stark aber dafür kam das dann im internet und dann habe ich andere Chefs wie ve ben de mecburen evli yüzünden yedi yıllığına olan yaşamış olduğu batıdaki bir köye gittim. Çünkü Berlin'de çok imkanlar vardı İslami öğrenmede. Orada bir ufak bir yere gittim ama internet sayesinde bu sefer internetten ehli sünnet hocalarının sohbetlerini dinleyerekten dinimi böylece geliştirdi. Ve bir müddet sonra artık o köyü çekilmez oldu ve karar verdim ve Berlin'e geri döndüm. Ja ve Berlin'e döndükten sonra bizim Abdullah davetçi bir kardeşimiz var. Onunla beraber ve bizimle yani PRF gelen davet grubunda o yıldan beri de hizmet etmektedir. Aber allerdings was mich wundert ist, dass in Berlin die stärker ist als dieser Stadt. Ben size bir uyarıda bulunmak istiyorum tabi bir eleştiride bulunmak istiyorum ve üzülerek bunu söylüyorum. Bugün Berlin'deki davet yani İslam'ı anlatma ve tebliğ çalışması bu şehirden daha kuvvetli olduğunu hissettim. Azlerde çarşıda bir, yürüdüm, viele und çok, ganz Ve çok e, dükkanlarda alkol satılıyor ve insanlar çok normal karşılıyorlar. Uns in Kreuzberg, ein Türk der verkauft, hat ve bizde Kreuzberg'de bir alkol bir insan dükkanında içki sattığı zaman ona alkol insanlar alışveriş bir yapmaz. O yüzden hiç hep gizli satar. alkol bir Deutschen respektieren dort, dass kein Alkohol gibt mehr als ich glaube die Bevölkerung gibt. Und die Allmänner, die Gäri-Müslims, die, wenn ich nicht in die Schmerzen versuche, die Allmänner, die Allmänner, die es mit der Schmerzen versuche. Aber ich habe hier so gesehen, dass es das sehr schlecht ist, Gruppe hier versucht, der Stadt draußen mal den Islam näher zu Aber ich mich sehr şu cemaati görüp burada bunların mevcut olması ve bunlar uğraş yaptıklarını ve dini bu şehirde yaymak için çaba gösterdikleri yine beni umutlandırdı ve sevindirdi. Hamdillah, bari Allah razı olsun. Hocamızın e, Aynı fari. Türklerin içinde büyümüş, altı yüz yıldırlar Türklerleşikti, neden neden Türk konuşamıyorsun? Neden Türk konuşamıyorsun? Neden Türk konuşamıyorsun? Neden Türk konuşamıyorsun? Neden Türk Hani Türkçe ya, anlatmamışlar. Iki, iki, iki. O benim büyük hatamdı diyor. Benim bir tane Alman Müslüman arkadaşım var. O çok güzel, Berlin'de o da, çok güzel Türkçe konuşur. Hatta eski Osmanlıcayı bile konuşur, eski Türkçe de konuşur. <gülüyor> o benden daha iyi, uyanık çıktı. Ama son arkadaşım da ama on arkadaşta bir boz kurdun diyor. Naber? Naber? Naber? bir Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? Naber? tekrar İslam'dan çok uzak bir hayatta yaşıyor şu an. Ama hala irtibatımız var. Bir çocukluk arkadaşımız <gülüyor> var. Ve aynı zamanda benim eşimin amca kızınıla evlendiğinden dolayı böyle uzaktan bir dostluğumuz daha devam ediyor. Baleke <gülüyor> Allah'a